herkese merhaba. Söz Küçüğün Özel Programı'nda bugün sizlerle birlikteyiz. Ben Selen. Ben Gülce. Ve ben Deniz. Ve ben Gözde. <gülüyor> bugün hep birlikte aslında e, bir genel birlikte aramızda konuşacağız bugün. E, nasıl başladı, söz küçüğün, amacımız ne? Tekrar onu belirtmek istiyoruz. E, hepinizin duymasını istiyoruz. E, ve bildiğimiz gibi aslında destek haftasındayız bu hafta. E, şimdiden başlayalım söylemeye. Desteklerinizi bekliyoruz programımızda. Evet, Açık Radyo'ya destek yapmak için 0212 343 41 41 0 telefonlara ulaşabilirsiniz. Evet, çünkü biz 5 yıla yakın süredir Mayıs'ta 5. yılımızı dolduracağız. Hemen hemen Açık Radyo'da 10. yılında yani yarısında çocukların sesini duyuran bir radyo kanalı var. O da Açık Radyo. Evet. Biz aslında o yüzden de biraz niye buradayız ve neden bu çok önemli veya bize bize neler değiştirdi? Biraz bu serüvenimizden Açık Radyo'daki hmm. serüvenimizi size tekrar hatırlatmak istiyoruz. Zaten sizler hep bizle birlikteydiniz ve biz dinlediniz. O yüzden de çok teşekkür ediyoruz şimdiden. Evet. Ee, aslında şöyle başlayalım. Ee, ben az önce hesap yaptım ve bizim aslında bir e, sabit yapımcı ekibimiz yok. Mesela diğer programlardan bizi ayıran bir özellik. Biz bir ekip halinde çalışıyoruz ve kalabalık da bir ekip. Evet. Şimdiye kadar 15 kişi olmuşuz bu arada. Sizlere de söyleyeyim <gülüyor> sayıyı. Ee, ve şimdi yaklaşık e, 10 kişiyle 11-18 yaş grubunda e, bir genç yapımcı ekibiyle birlikte hazırlıyoruz programı. O yüzden aslında tamamen bir ekip çalışması şeklinde yürüyor ve... Ben aslında ilk başta şöyle nasıl başladığımızı söyleyeyim sonra size söz vereyim. Çünkü Aha. aslında Deniz, Selam ve Gülcü ekibe ilk katılanlardan. Aslında evet, beş yılı evet. <gülüyor> onlar da gayet iyi biliyorlar. <gülüyor> Mesela ilk başladığımızda Deniz sen... Sekizinci ee, sınıftaydım. On dört. On dört, evet. On dört evet. yaşındaydım. <gülüyor> Gibi böyle söz küçüğün ekibi de e, büyüyor. Açık radyoda aslında öyle bir durum var. Evet. Bizim hedefimiz aslında açık radyodaki yetişkin dinleyicilere çocukların sesinden çocuk haklarını anlatmak. Biz bunu çok tartıştık ve en sonunda <gülüyor> buna izin... karar evet verdik, evet. buna karar verdik ve aslında yetişkinlerin başvurusuyla başlamış bir süreç ama ondan sonra yetişkinler ve genç yapımcı gibi bir arada program yürütüyor. Ben şöyle bir soru soracağım. Neden önemli sizce çocukların sesinin radyoda duyuluyor olması? Çünkü çocuklar sesini medyada tam olarak duyuramıyorlar. E, baktığımız zaman en çok medya kanalı olarak kullanılan şey televizyonken çocukların sesini televizyonda büyükler duyuruyor aslında. Ve e, çocukların çıkıp kendi dertlerinden bahsedebileceği konularda çok istisna durumlar hariç hep büyükler çocuklar adına yorumlar yapıyorlar. Fakat radyo böyle değil en azından söz programı ve bize ayrılan e, sürede konuştuklarımız böyle değil. O yüzden bence değerli olmasının sebebi bu ben de denize katılıyorum çünkü aslında burada hani e, dile getire dile getirmek istediğimiz her şeyi e, rahatça hani konuşabiliyoruz istediğimiz e, kişilerden istediğimiz fikirleri alabiliyoruz hani kendi çok düşüncelerimizi daha... söyleyebiliyoruz evet, bir de evet yani çocukları ilgilendiren hemen hemen her konuda hatta şöyle bir durum var fark ettiğimiz konulardan bir tanesi de buydu aslında ilk başta çocukları ilgilendiren diye başladık ama aslında her konunun Çocukları ilgilendirdiğini ve esas her konuyu çocuklar gözünden aktarmanın çok önemli olduğunu da e, gördük. E, o yüzden de her program başka bir heyecan ve başka bir e, konuyla devam ediyor. Çünkü aslında her ortamda çocuk var. Her ne kadar işte büyüklerin yaşadığı bir durum da olsa bu sokakta da yaşansa evde de yaşansa içinde bir çocuk muhakkak oluyor. Evet o yüzden bizim Açık Radyo ailesine katılmış olmamız çok tabi güzel bir <gülüyor> ve şanslı <gülüyor> bir durumdu. Evet. Peki şöyle yapalım isterseniz. Ee, i̇lk aslında Deniz, Senen ve Gülce hepinizin katılma hikayesi farklı. Birazcık hani nasıl katıldınız sürece onu paylaşmak ister misiniz dinleyicilerle? Olur. Tabii ki de biz zaten Gülce evet. ile e, Aslında böyle bir parti vardı. Biz <gülüyor> köfte partisine <gülüyor> gitmiştik. E, sonra... E, ee, Selen, e, Söz Küçüğü'nün başlangıcında programın işte ne zaman olduğunu falan söylüyordu. Hani e, Jingle'daki evet, ses, evet, Selen'in sesi. Evet, evet. evet, o zaman Selen'in de. Biz de orada tabii Gözde ablalarla tanışmış olduk. Söz Küçüğü'n ekibi, hani Selen bunun jingle'ını yapıyor falan diye gittik. E, sonra... Bize Gözde abla hani programa katılmak ister miyiz diye sorduğunda biz de aslında çok istiyorduk çünkü biz normalde Selen'le program yapmak çok istiyorduk. Ee, bizim için çok iyi oldu yani çok mutlu olduk. Böyle Hı -hı. başladık çok güzeldi. Ee, farklı kişiler vardı. Deniz'i Deniz ilk tanıdık zaten Hı -hı. orada. Öyle yavaş yavaş azaldı ekip ama şimdi tekrar büyüdük yani <gülüyor> güzel bir ekip. Ee, ben Biyanet'te yazıyordum hı hı. ve Biyanet'te yazmadan önce de X18 Medya Kampı'na katılmıştım Gündem Çocuğun Göcek'te yaptığı. Sonra işte e, sanırım söz küçüğün ekibi ço çocuk çalışmaları birimi diyeyim çocuk çalışmaları birimi Gündem Çocuk'la irtibata geçiyor ve hadi gelin e, yaptığınız kampı anlatın diyorlar. Ve ben de İstanbul'dan katıldığım için kampa beni çağırdınız. Deniz gel bakalım nasıldı kamp anlat dediniz. Ben de geldim Emrah ile birlikte. İlk program zaten sanırım ikinci programdı. Evet ikinci program. e, ikinci programıydı. Katıldım anlattım. Ondan sonra şey dediler. E, dediler değil dediniz aslında. <gülüyor> Deniz hani bu işi büyükler sunuyor şimdi iki programları da hani birazcık biz çocuklar sunsun istiyoruz. Sunar mısın? dediniz. Ben de evet dedim ve 5 yıldır buradayım. <gülüyor> evet 5 yıl daha olmak için diye <gülüyor> daha fazla olmak için Açık Radyo'yu destekleyeceğiz. Tekrar o zaman. Hatta hatırlatalım. Biz evet. konuşmaya dağılınca unutuyoruz. <gülüyor> Biz yani e, radyoyu desteklemek istiyorsanız eğer bizi desteklemek istiyorsanız 0212 343 41 41'den desteklerinizi ee, bize evet. gönderebilirsiniz. <gülüyor> evet programda destekçi sayısının artmasını bekliyoruz. Bu evet. telefonların bol bol çalmasını. Ee, aslında az önce Gülce ve Deniz yaptı. Aslında herkesin bambaşka ve radyoya giriş öyküsü var evet, aslında evet. programın mesela 15 kişinin yaklaşık 5 kişisi falan konuk oldu ilk önce programı <gülüyor> Beren <gülüyor> de öyleydi Beren öyle, evet. e, Gizem Rabia. öyleydi Rabia ya da Gizem öyleydi evet. onların hepsi konuk oldular biz böyle konuk olan çocuklara da programcımız olur musunuz <gülüyor> evet. şeklinde aslında böyle kocaman bir ekip olduk ee, bana hep şeyi soruyorlar Gözde abla çocuk haklarını savunuyorsunuz da siz de orada çalışmıyor musunuz daha çocukken <gülüyor> diye sen <gülüyor> ne düşünüyorsun bu konuda Bilmiyorum ya aslında şöyle bu çocuk çalışması mevzusu ile ilgili e, adem arkadaş vardı çocuk hakları savunucusu bizim de ayrıca çok fazla konumuz olmuştur <gülüyor> kendisi aktivist sayım savunucusu çocuk haklarının o hep şeyler çocuk emeğinin sömürüsü diye bir şey vardır aslında çocuklar çalışırlar yani hani <gülüyor> ne bileyim hani aslında çalışmanın her zaman da çok kötü bir şey de değildir hani destek olmak için ama emeğinin sömürüsü aslında bizim istemediğimiz bir şeydir bilmiyorum emeğinizin sömürüsü konusu <gülüyor> <gülüyor> ya aslında yani buranın en önemli şey kendinizi yani ifade etme aracı olarak yani ben evet. de radyocuları aslında sizlerle birlikte ve hep birlikte aslında burada program yapa yapa hı hı. öğrendik. Benim için de o yüzden çok heyecanlı bir süreç. Zaten Herhalde. sanırım 5 yıldır kesintisiz devam edebiliyor olmamızın sebebi de bu. Bir emek veriyoruz ve emeğimizin karşılığında düşüncelerimizi evet. açıkça dile getirebiliyoruz. Oturup konuşabiliyoruz üstüne. Evet. Bir de aslında çok tatlı bir ekip var burada. Çünkü biz mesela 5 yıldır program yapıyoruz ama her seferinde neyi unutuyoruz? Teşekkür <gülüyor> evet, etmeyi <gülüyor> unutuyoruz. Teşekkür etmeyi unutuyoruz. Bir de aslında bazen şarkı getirmeyi bile unutuyoruz ama teşekkürler şimdi Feryal var. Ömer var kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Onlar hep bize destek oluyorlar. Ee, o zaman bir şimdi şarkı arası verelim. Evet. evet. Şarkı arasından önce de telefon numaraları hatırlatalım. Evet. Ee, bizi desteklemek istiyorsanız 0212 343 41 41'den bize ulaşabilirsiniz. Evet, şarkımızı dinledik ve tekrardan e, bizi dinleyenlerin kulağındayız diyelim. Ve e, destek hattımızı tekrardan söyleyelim. Eğer Açık Radyo'yu desteklemek istiyorsanız, bizi desteklemek istiyorsanız 212 343 41 41 aramanız yeterli. Evet. Az önce telefonlar çaldı. Burada büyük bir heyecan yaşadık biz. <gülüyor> ee, ve telefonların daha çok çalmasını bekliyoruz. Arayanları da teşekkür ediyoruz. Evet. Aynı o şekilde. Ee, biz aslında bir de çok kısa şundan bahsedelim. Biz dinleyenler biliyordur. Biz aslında çok çocuk haklı ile ilgili bambaşka konular Evet. E, ...değiniyoruz ama sadece konulara değinmek değil... ...aslında amacımız biraz çocuk haklarını savunmak... ...ve kendimizi de güçlendirmek... E, ...o yüzden aslında belki buna değinmek gerekir... ...ve biz en son 2012'yi çocuklara sorduğumuzda da... ...bunu fark ettik Hı -hı. ki çocukların gündeminde olan... ...birçok farklı konu var... ...ve söz küçüğünde de aslında çocukların gündeminde olan... ...ve çocukların gözünden... ...bunları aktarmaya çalışıyoruz... E, ...ve mesela çok az aslında o konulara değinelim... ...mesela birkaç tane böyle çok önemsediğimiz konu var... ...mesela neydi eğitim sistemi... Evet. <gülüyor> Mesela bence eğitim sisteminin çocuklar tarafından eleştiriliyor, değerlendiriliyor olması çok kıymetliydi burada. Bence eleştirilen konunun çocuklar çocukların eleştirdiği konuların dinlenmesi de önemli. Evet. Ya sadece eleştirmek yetmiyor, birazcık da dinlenebiliyor olmak gerekiyor bence. Evet, evet hatta program. Yaptık iki tane evet. çocuklardan gelen mektuplarla alakalı. 2012'nin nasıl geçtiğini, onlar için nelerin kötü, nelerin iyi olduğuyla ilgili. <gülüyor> ve çok değişik ve farklı sonuçlara vardık. Hepsinin düşüncesi farklıydı. Bazıları mesela deprem yüzünden çok endişeliydi. Bazıları çocuk istismarından bahsediyorlardı. Sokakta kalan çocuklar, çalıştırılan çocuklar falan diye bir sürü... ...gündemde olan konularımız var. Ve biz bunu sadece aslında İstanbul'daki çocuklara sormadık. Van'dan, e, Diyarbakır'dan. Diyarbakır'dan, İstanbul'dan birçok çocuğa hani evet. mektup yazmalarını rica ettik ve sadece tek bir kitlenin sesi değildi aslında. Evet. evet. Bir de aslında şey de çok önemli. Biz buradaki konulara karar verirken de böyle bir bunun arka plan çalışması var. Belki buraya pek yansımıyordur ama biz evet. ekip toplantıları yapıyoruz. Evet. E, ve aslında bu 11-18 yaş grubunun çalışması şöyle bir şey. Çünkü herkesin okul saatleri farklı. Evet. Mesela denk getirmek ve bir araya gelebilmek bazen çok zor oluyor. Ama 5 yıldır bunu devam ediyor olması da aslında herkesin motivasyonunun ara ara değişse de sınavlar ve bambaşka sebeplerle e, devam ediyor oluşu. O ekip toplantılarında aslında tartışarak karar veriyoruz. Bence o tartış ...düşmaların da kendisi çok kıymetli e, buraya yansıyor. E, zaten motivasyonumuzun düşmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi de sınavlar da dediğim gibi. Çünkü ben başladığımda radyoya 8. sınıftaydım ve e, OKS yüzünden, o zaman OKS'di ismi... ...gelip gidemiyordum radyoya ve çok üzülüyordum bu yüzden. Hı hı. Evet, bir de böyle bir süreden sonra insan hani şey yapmak istiyor, artık hani... Bir, Radyoya gideyim, bir program yapayım. Hani aslında hoşumuza da gidiyor bence. Yani ben çok mutluyum burada e, konuşabilmekten ve sesimi duyurabilmekten. Her konuyla ilgili yani hiçbir kısıtlama yapmamanız bir kere benim için çok önemli mesela. Her, i̇stediğim her şeyi burada rahatça konuşabiliyorum. Evet, buraya açık radyoda buna imkan tanıyamadı. Yani <gülüyor> İstediğimiz her şeyi konuşmaya devam etmemiz için. Sizin 212 343, 41, 41 aramanız yeterli. Evet. Bir de aslında bizim Söz Küçük'ün programı dinleyicilerimizden yani hem e, biz genelde yetişkin dinleyiciler biz dinliyoruz san, e, diye düşünüyoruz. Ama bence belki küçükler veya işte çocuklar da dinliyordur gençler. Yani onlardan ve yetişkinlerden de geri bildirimlerini de bekliyoruz ya da önerilerini de bekliyoruz. O yüzden de belki mail adresimizi biz de verebiliriz. Sözküçün radyo.gmail.com'dan böyle bize eleştirilerinizi, görüşlerinizi de iletebilirsiniz. Biz gündemden kaçırdığımız bazı konular da olabilir. Hem onları ele almak da <gülüyor> önemli. Geçenlerde gelen bir mesajda evet. e, bir avukat hanımın hı hı. yaşadığı bir olayla ilgili yazdığı bir mail vardı. Ve ben okuyunca çok mutlu oldum. Demek ki hı hı. evet gerçekten bizi evet. dinleyenler ve e, onların sorunları hakkında yorumlar yapabiliyoruz. Üstüne konuklarımızla evet. konuşabiliyoruz dedim o yüzden. Evet. Bazı konuklarımız için de böyle hani fikir açıcı ve onun <gülüyor> onda dönüşüm yaratması ya da onda bir başka bir şeyler yaratıyor olması da çok kıymetli e, diyelim. Ve e, şarkı arası verelim mi? Bir tane daha verebiliriz. Tamam, evet. verelim. O zaman müziğimizi dinleyelim. Müziğimizi de dinledik. Desteklerinizi hala bekliyoruz ve bizi desteklemek istiyorsanız 0212 343 4441'i arayıp desteklerinizi gönderebilirsiniz. Ya da aslında internet sitesinden açıkradyo.com adresinden destek olun düğmesini de tıklayarak bize ulaşabilirsiniz. İnternet evet. başında olanlar da belki bu şekilde ulaşmak isteyebilirler bize. Bu arada radyonun yeni yerinde ilk programımız evet. bu da. Evet, çok evet. evet. Geçen hafta Melda bir program yaptı ama biz ilk defa geldik. Çok güzel olmuş. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ellerine sağlık emeği geçen herkesin. Evet, ya e, Aslında az aslı zamanımız kaldı veda ederek programımızı bitirelim yavaş yavaş e, ama yine hala desteklerinizi bekliyoruz biz e... çocukların seslerinin daha çok duyulması için ve çocukların e, sen konuşamazsın denilen konularda daha çok konuşması için biz buradayız ve e, elimizden geldiğince de bu programa devam ediyor olacağız. Evet. Diyorum fikrimce. Katılır mısınız arkadaşlar? <gülüyor> Tabii ki katılırız. Ya ayrıca bir de yani hani bir, bu bir örnek aslında. O örneği teşkil edebildiği için de Açık Radyo'da böyle bir program. Başka yerlerde de biz bunu bir model olarak anlatıyoruz. Hani ben daha yetişkin ve çoça tarafından bahsedersem. <gülüyor> bu önemli bir adım. Çünkü bunun pek örneği de yok. Hem bu kadar uzun süre devam eden hem çocuklarla birlikte yürütülen. Ee, o yüzden de hani bu örnek model çalışmaya da ev sahipliği yapması ...içinde çok te teşekkür ediyoruz Açık Radyo'ya ve tabii ki dinleyicilerimize. <gülüyor> evet. Ee, sizler ne düşünürsün Selam ve Güce? Ben aynı yani katılıyorum sana çok ve e, hani tekrar söylemek istiyorum. Biz burada e, gerçekten sesimizi duyulabilmekten ve Açık Radyo ailesiyle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Evet. Ee, Biz Bize kucak açan Açık evet. Radyo'ya da teşekkür ederim <gülüyor> teşekkür o zaman. Teşekkür ederiz. <gülüyor> Evet. Bir de sanırım en çok annelere teşekkür etmek <gülüyor> gerekiyor. Evet, beş yıldır çünkü hiç en bunu çok... söylemedik. Hepimizi annemiz buraya taşıdı. Daha evet, küçükken evet, gelemediğimiz zamanlarda. De anneleri de çok teşekkür evet. ediyoruz buradan. Evet, ebeveynlere de çok çok teşekkür ediyoruz. Herkesin katkısı çok büyük. Evet. <gülüyor> <gülüyor> deyip programımızı e, yavaş yavaş Söz Sözküçün özel programındaydı, dinleyici evet. haftasındaydı. Evet. Benim en çok heyecanlandığım programlardan biri oldu. Evet. Hem yeni mekan hem e, özel bir program olması hem dinleyici destek haftası olması belki sesimize de yansımıştır. Evet. Bence evet, son olarak tekrar söyleyelim. E, desteklerinizi açık radyoya göndermek istiyorsanız 0212 343 4141'den bize ulaşabilirsiniz. Evet diyelim ve bu hafta sonuna, sonuna geldik. geldik. <gülüyor> Çocukların sesleri daha çok duyulsun. istiyorsanız bizi dinleyin. Hoşçakalın. <gülüyor> Hoşçakalın.